Mmm. -hmm.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 sen şöyle bir ilim sahibi olman lazım. Senin tövbe edip kendini temizlemen lazım. Ve üçüncü bölümde de yeni açtığı bu bölümde engellere karşı hazırlıklı olman lazım demiş. Ve birinci engel olarak da dünya bir engeldir demişti. Müslüman cennete gitmek istiyorum, cennette... Ayşe anamla beraber olmak istiyorum, Ömer bin Kattab'la beraber olmak istiyorum. Bunları söylemesi kolay Müslümanın. Herkes bunları söylüyor. Allah üçtür diyen Hristiyanlar da cennete gireceğini söylüyorlar. Peygamber katili, Yahudiler de cennete gireceğini söylüyorlar. Cennet sözle ve temenni ile değil, cennet hakkını vermekle, adamı olmakla, Elde edilen bir nimettir. Bu sebeple cennete engel olacağı belli olan şeyleri Müslüman'ın kendinden uzaklaştırması lazım. Engel bunlar diye. Peki dünya engeldir dedik cennete girmeye. E dünyadayız biz ama. Evet dünyadayız. E cennete engeldir diyoruz kontrol edilememiş bir dünya hayatı cennete engeldir. Dolayısıyla gazali veya bir alim dünyaya dikkat et dediği zaman yani balık yerken dikkat et, kılçık kaçmasın ağzına demek istiyordur. Eğer tamamen dünyayı terk et derse, intihar etmek gibi olur bu. Böyle bir şeyle cennete değil, ebedi cehenneme girer insan maazallah. Bu sebeple dünyadan sıyrılman lazım dediği zaman dünya seni kullanmasın. Sen dünyayı kullan demek istiyor. Dünyayı ibadetine engel yapma demek istiyor. Dünyayı Allah'ın haramlarından birine bulaşma nedeni olarak önüne koyma demek istiyor. Yoksa e, dünya Allah'ın dünyası ve biz bu dünyada yaratıldık. Esasen dünya büyük bir nimet, buradan cenneti kazanacağız. Bu büyük bir nimet, bu açıdan da bakıyoruz. Ama yiyecekler büyük nimettir, fazla yedin mi hastanelik oluyorsun. Dünyaya da fazla meylettin mi, hak etmediği kadar dünyacı oldun mu, bu sefer dünya seni cennet yolundan alıp, Cehennem yoluna doğru geçiriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'imizin dünyaya dikkat edin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünya fitnedir dikkat edin. Nasihatinin özü budur. Bezali de dünyadan kurtulman lazım derken bırak dünyayı demiyor. Dünyayı helaliyle, ibadete engel olmayacak şekilde abartmadan kullan diyor. Buna daha sonra... Tekrar ele, ele alacağız inşallah. Zühtlü yaşamak diyoruz. Evet, önceki derslerimizde bu ayrıntıya girmiştik. Birinci engeli cennete giden yolun birinci engeli dünyadır. Bu dünya engelinden sıyrılman lazım diyor. Bu sıyrılmayı da iki başlıkta ele alacaktı. Birinci başlıkta bolca ve yerli yerinde ibadet yapabilmen için. Gerekli demişti. Şimdi okumaya devam ediyoruz. Ve sâni el emreyn Dünyayı terk etmenin gerekliliğini ortaya koyan ikinci iş <gülüyor> ennehu yeksiru kıymete amelike ya da yüksiru kıymete amelike Eğer dünyaya e, etmezsen. Dünyaya meylin eğer kontrol altında olursa yani tapınmazsan dünyaya yaptığın işin kıymeti de olur. Ve yu'avvimu kadrehu ve şarafahu hangi işi yapıyorsan onu en şerefli en değerli bir şekilde yapmaya muvaffak olursun. Fakat felakad kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi sallam buyurdu ki raketi anı min rujulin zahidin kalbuhu hayrunu ahabu ira Allahi jell jalalu min ibadeti mutabbediin ila aakhir aldhare abdan sarmedan kalbi hayırla dolu yani bu bahsettiğimiz şekilde dünyaya esir olmamış bir Müslümanın iki raket namaz kılması bütün diğer insanların veya diğer insanlardan birilerinin yapmış olduğu ömür boyu ibadetten değerlidir. Bunu ne şekilde izah etmiştik anlaşılsın diye tekrar ediyoruz şimdi. Çünkü Allah ile baş başa diyeceğimiz şekilde dünyadan kopmuş olarak kılınan iki rekat namaz sanki cennette havz Kevser'in etrafında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile buluşulmuş gibi bir sahnedir. İnsan yine bu düzeyde olmadığı halde Umre'ye gidiyor, hacca gidiyor da Kabe'yi ilk gördüğünde kalbi uçacak gibi oluyor. Bir de uzak diyarlarda Kabe'yi hiç görmediği halde Kabe'de tavaf edenleri seyrediyor gibi. Namaz kılan bir Müslümanın manevi derecelerini düşün. O namaz işte diğer bütün namazlardan daha değerlidir diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de kanat-ı ibadatu teşrifu ve tekteru bizalik ibadet bu şekilde eee değerleniyorsa bunu anladıysa bir insan fe hukka limen talabe'l ibadate en yezhed fi'd dunya ve yetecered anha o zaman ibadeti arayan dünyayı bu şekilde kontrol altına alarak dünyayı ihmal ederek terk ederek ya da öncü bir iş öncül bir duruma getirmeyerek ibadet yapmalıdır. Feinkult feinkulte eğer sen dersen daha önceki derslerde demiştik bir tartışma üreterek yeni bir konuya geçiyor. Usulü böyle Gazali'nin. Yani ben sana iki sebepten dolayı dünyayı terk etmen lazım dedim. Sen bana cevap verecek olursan diye anlıyoruz. Feinkulte Kema meyne zehde fit dünya, oma hakikatı zâlik. Dünyada zehd ne demektir? Zühdün gerçeği nedir diye soracak olursan, faklem şunu bilmelisin. Anne zehde, günde âlimâyna rahimâhumullahu teâlâ. Bizim Allah onlara rahmet etsin. Âlimlerimize göre zehd, zahidani iki türlüdür. Zühdun makdurun lil abdi kulun yapabileceği bir zühd. Ve zühdun gayr makdurin ve e, kulun elinde olmayan yapamayacağı zühd. Fe felzi makdurun kulun yapabileceği tu eşya üç şeydir terku talab el mafkud min Birincisi yani yapabileceği züt dünyayı dünya nimetlerinden kaybettiğini aramayacak. ve tefri kull minha bir arada olanı bölebilecek ve terku iradetiha ve ihtiyariha onu arzu etmeyi Bırakacak. Felsefi gibi duruyor ama değil. Yani ben zengin olmak istiyordum. Zengin olamadım. Kaybettiğim bir şey bu. Bunu istemeyeceğim ben. Madem olamadım olamadım diyeceğim. züt bu. Peki bir arada olanı ne bunun? Yani benim züt nedeniyle... E, Dikkatimi çeken mesela hem zengin olmak hem de işte mesela filan ibadette bir miktar geri kalmak söz konusu. ikisi bir arada duruyor ama. Hem çocuk sevgisi mesela hem eş sevgisi hem ibadet bir aradalar bunları ayırabileceğim. Yeri geldiğinde mesela işte eşimi seviyorum, oturduğum semti seviyorum. Allah yolunda bunlardan ayrılacağım gerekiyorsa zühd bu. Ve zihnimi o sevda ile doldurmayacağım hiçbir zaman. Yani nedir bu sevda? Ben Allah için misal, misal. İstanbul'da işim çok iyiydi. Param da vardı, evimiz de çok güzeldi. Fakat baktım ki çocuklarımı İstanbul'da eğitmem mümkün olmayacak. İbadet yapamayan çocuklarım olacak benim. Tuttum İstanbul'u terke. Çünkü ahiret arzumla, çocuklarımı Müslüman yetiştirme arzumla İstanbul bir aradayken olmuyor bu iş. Terk ettim. Gittim filan şehire yerleştim. Daha dindar bir ailem olsun çocuklarımız. Bunu zihnimde de yapacağım. Yani pratikte bıraktım gittim İstanbul'a ama yatarken ah İstanbul kalkınca vah İstanbul. Ah İstanbul ne güzeldi e, bırakmadın ki sen bunu. Yani bıraktığın şeyin sevdasını da bırakacaksın ki züht yerini bulsun. Öbür türlü hiçbir imkanı olmayan fakir fukara e, zahit sayılmaları lazım. Onlar zahit değiller ki. Niye? E zaten yok ellerinde. Olduğu halde ona tapınmayan, onu zihninde tutmayan, e, Put gibi tutmayan insan zühd yapmış olabilir. Ve züht, zühdüldi, huwa gayr makdourin lil Ve lil Zühd, zühdün elde olmayan bir boyutu da var. O nedir? de şeyi bir zahidi. Yani bir insanın Kaybettiği şeyin içinde sevgisinin olması. Mesela İstanbul'u kaybetti zürt yüzünden. E bu yani üzülmemek elde değil ki. Fakat Allah yolunda üzüldüysem ahva etmem ben. Yani ahva etmem ama elbette İstanbul'u bırakıp gitmek kolay değil. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi bıraktı hicret etti. Mekke'yi seviyordu. Ama ah Mekke'm vah Mekke'm ben geri döneceğim demedi. Fatih olarak bir daha geri geldi. Allah için zühd niyetiyle bir iş yapıyorsan elbette o senin içinde bir burukluk oluşturacak. Kolay değil. Anadan ayrılmak, babadan ayrılmak, eşten ayrılmak, çocuktan ayrılmak, villada oturman mümkünken küçücük bir dairede oturmak. Yani zühd nasıl yapılacaksa. Forstu, makamdı, neyse nasıl yapıldı onu bırakmak elbette zor. Bu kulun elinde değil. Zaten sevilmeyen bir şeyi bırakmakla zühd olmaz ki sevdiğin şeyi bırakarsın. Sevdiğin şeyden fedakarlık yaparsın. Sevmediğin şeyden fedakarlık yapmak diye bir şey olmaz. Evet. Sümme zühdüllezi ve makdurun. Bu zühd konusunu daha önce... Farklı bir şekilde derlemiştik iki ders önce. Onun için bunu hızlı geçiyoruz. سُمَّ اَززُّهْدُ الَّذ۪ي هُوَ مَقْدُورٌ مُقَدِّمَاتٌ لِززُّهْدِ الَّذ۪ي هُوَ غَيْرُ مَقْدُورٍ فَاِذَا Bu elde edilebilir zühd çeşitleri, yapılabilir zühd çeşitleri yapılması zor olanın öncüsü gibidir. Kul. bunu yaptığı zaman öbürünün önünü açmış olur. Bir El yatlı ve Maleysse demine dünya. Ve dünyadan onun yanında olmayanı istemez. Yani işte zengin olmayı işte forslu olmayı, lüks yaşamayı istemez ve nuferrika mainindemina olan şeyi bölmeye hazır olur verdiğimiz örneklerdeki gibi, ve bil kalbi iradete ve ihtiyara li'cillillah ve azim sevabehi bitedekkuri li bu bıraktığı şeylerde Allah'ın sevabını düşünür bırakmaması halinde başına gelecek musibetleri düşünür mesela İstanbul'u niye bırakmıştı çocukların burada müslüman yetişmez korkuyorum diye bırakmıştı İstanbul gibi modern bir yerde doğup büyüdü. halde gidip bir köy hayatı yaşamıştı. Çocukların burada yetişecek diye afetlerini düşünmüştü İstanbul'un. İstanbul başıma dert olur diye düşünmüştü. Bütün bunları tercihini Allah'tan yana bir iş yapmış, Allah'tan yana tercih yapmış olmak için yaptı. Sonra kalbinde de böyle bir hasret bırakmadı. Ah vah etmiyor yani pişman oldum gelmeyeceğim deyip geri dönüşte yapmıyor. Bu afetleri düşünme. Evreset hu tilke burudetü dünya ala kalbi. Kalbinde oluşacak o yani İstanbul'dan ayrılma zorluğunu örnek verdik. Onu davası haline getirmez. Yoksa onu tamamen kalpten silmek mümkün değil. Ve hâde indi huve zuhdül hakiki. Bu dünyayı Böyle bıraktık İstanbul'u diye ahlanıp vahlanmamak gazali şimdi diyor. Bana göre gerçek zühd budur. Yoksa ben bunu şöyle açayım. Mesela bir hoca efendinin sohbetini dinliyor. Hoca efendi bu İstanbul örneğinden gidelim. İstanbul'u bırakamazsanız çocuklarınızı yetiştiremezsiniz. İşte Ashab-ı Mekke'yi bıraktı, Medine'yi bıraktı, İstanbul'a... Halit bin Zeyd geldi. Görmüyor musunuz? Biz yapıştık kaldık bu İstanbul Hoca Efendi. Heyecanlı konuştu konuştu. Çok duygulandı. Kaldırdı telefonu hanımına. Hazırla evi biz de gidiyoruz İstanbul'dan dedi. Heyecanlandı. Hanımı da vardır bildiği bizimkinin dedi. Çocukları topladılar. Okul kayıtlarını aldılar. Gittiler. Bu bir züht mü? Evet. İstanbul nimetini her yönüyle altın taşıyor İstanbul. Böyle bu toprakları terk etmek bir züht, güzel bir hareket. Gittiler, nereye gittiler? Çorum'a yerleştiler. Eskili Atif Hoca'nın diyarına gideceğiz dediler, oraya yerleştiler. Misal, orayı övmek, İstanbul'u yermek için değil bu. Bilinen isimleri zikretmiş oluyoruz. Şimdi gerçek züht nedir diyor gazali. İstanbul'u bırakıp gitmek iyi bir işti. Fakat İstanbul'u, evet İstanbul'da hala o nimetler var. Düşünüyor, haberlerde duyuyor. Arkadaşları geliyor İstanbul'da ticaret şöyle diyorlar. Yahu hanım biz bu kararı verdik ama gitsek mi geri acaba? ya? Çocukları burada bırakıp biz gitsek mi? Demiyor bir daha. İçinden ya bu İstanbul güzeldi diye bir duygu geliyor. Abdest alıp namaza gidiyor unutuyor onu. Duygularının etkisi altında kalıp hicretini kusmuyor. Hicret yaparak bir züht yapmıştı o. Ya yanlış mı yaptık işte bir biz mi kaldık ya millet orada nasıl yetiştiriyor çocuğunu biz de yetiştirirdik herhalde deyip kusar hicretini. Şeytan da bu sefer bir taşla iki kuş vurutmuş olur. Hem İstanbul tezgahını bozdu onun hem de Allah için yaptığı işi kustuğu için adeta o sevabı da gitti hem de işi gitti. Yani mesela ashab-ı kiram Medine'ye icat ettiler Allah onlardan razı olsun biri çıkıp da ya burada ticaret yok, bir şey yok demedi. Münafıklar ne dediler? Bu Medine'nin havası bize dokunuyor dediler ya. Biz buraya niye geldik dediler. Çekip gittiler. Kafir olarak öldüler ama. Yani hicret etmişlerdi Efendimiz sallallahu Tek tük münafıklar tabi. Ashab-ı kiram yapmadı böyle. Hicretlerini kustular sonra. Kusmuklarıyla da cehenneme gittiler. Onun için Gazali ne diyor? Allah için bir iş yaptıysan zürt ismiyle, biz bunu İstanbul'dan gitmek olarak isimlendirdik. Bu o olmaz da e, kibirli bir hayatımız olmasın diye lüks bir binada oturmamak olur mesela. Neyse artık zürtün çünkü e, iki ders önce çok geniş açılımını yaptık. Bu yaptığın işi koruma mücadelesi yapmak, bunu kusmamak, geri vitese takmamak gerçek zürt budur. Çünkü öbürü fevri bir hareketle yapılabilir ama onu korumak için uzun yıllar o ciddiyeti korumak gerekiyor bu sefer. Yani namaza çok iyi niyetle böyle kendini Kabe'nin huzurunda böyle Mescid-i Nebi'nin kenarında namaz kılıyor ciddiyetiyle başlıyor bir adam diyelim. İkinci rekatta kaşınıyor, mendilini çıkarıyor, cep telefonunu çalıyor ona bakıyor. E, namaza dev bir başlangıç yaptı. Namazı bitirirken cılız bir bitirme oldu. Ne diyoruz? Belki bozulmuştur bile namazın diyoruz. Çünkü başladığın gibi bitirmedin namazı. Telefonunla oynuyorsun namazda. Düğmelerini söküyorsun, düğmelerini açıyorsun, ameli kesir yapıyorsun diyoruz. Bu sebeple zühdü o karar verdiği noktadan ileri yıllara doğru taşıyabilmiş olmak. Asıl zühd mücadelesi. Böylece zühd Hayatın bütününü kuşatmış olur. Öbür türlü Ramazan-ı Şerif'te işte tövbeler, istiğfarlar, iftarlar, sahurlar vesaire. Ramazan'dan sonra eski tasviz ki nasıl iyi bir görüntü olmuyorsa zühtü de ömür boyu taşımak lazım ki konumuz ne bizim? Dünyanın etkisinden sıyrılmış olalım. Aksi takdirde dünya kuşatmış olur bizi. Kuşatılmış bir dünyanın yaşayan insanları olduğumuz için de dünya bir kafamıza vurur, bir gözümüze vurur, bir, bir kulağımıza vurur. Gözümüze nasıl vurur? E, haram görülmesi caiz olmayan şeyi göstererek kulağımıza, müzik dinleterek kulağımıza vurur. Damağımıza, tadımıza e, helal olmayan bir şeyi e, başkasının malını veya şüpheli bir gıdayı koyarak olur. Her neyse kul hakkı e, irtikam ettirerek olur. Hedefimiz dünyanın bizi esir almasına karşı hazırlıklı Müslüman olmak bu da bir züht mantığıyla ancak olabilir nedir gerçek züht ise verilmiş züht kararlarını süreklileştirmek onları geri dönüşüme göndermemekle olur. Sümme ve şunu da bilesin en az abel umur şu ee, önceki sayfada demişti yeter kutal mefkudi ve tefrikul mecmui ve terku ya üç şey. Kaybın peşinde koşmayacaksın. Birleşmişi ayırabileceksin ve kalbinden bu bağlantıların sana etki etmesini engel olacaksın. bu üç şeyin en zoru inna ve terkul iradeti bil kalbi. Kalpteki bu aşkı sökmektir. Ben bunu hanım kızların e, örnek alacağı bir örnekle de aydınlatmak, İstanbul'u terk etmek hep erkekle ilgili bir konu oldu. Şimdi Müslüman kız ben vücudumu e, yarı yukarı teşhir edebilecek bir gelinlikle evlenmem dedi. Bu bir zühd müdür? Billahi'l-Azim Bu asırda Müslüman genç kızın o biçim zühdüdür. Allah razı olsun. Bu bir cihat mı? Cihattır. Kızını evlendiriyor. O gelinlik giymemişti. Zühd gösterip kızına diyor ki ''Kızım bana nasip olmadı bari sen giy bunu.'' diyor. Ne yaptı şeytan? 21 sene önce mesela onun şeytana vurduğu yumruğun kat katını bu sefer şeytan ona vurdu. Kendi giyseydi o zühtü, caiz olmayacak gelinliği kastediyorum. Kendi giyseydi, mesela haramdı, bir haram işlemiş olacaktı. Şeytan ne yaptı? Bunu 20 sene bekletti gardolapta. 20 sene sonra kızını giymesi için teşvik etti bu. Kızı o günaha girdi. Bu sebep olduğu emretti, tavsiye ettiği için bu da günaha girdi. Şeytan bir kayıp vermişti, iki kazancı oldu. Ne oldu? 21 sene önceki zühtten geri adım attı. O ne güzel bir tavırdı. Giymeyeceğim bu gelinliği. Biraz şüpheli bir şey de olsa giymeyeceğim demişti. Her gelin, gelinin giydiği elbise haramdır diye bir şey yok. Gelinin bedenini teşhir eden, bakbanalı olan, ve erkeklerin bulunduğu yerde, zinet olduğu için erkeklerin bulunduğu yerde giyilen şeyi kastediyoruz biz. Bunu giymeyeceğim deyip takva bir görüntü vermişti. Muhteşem bir şeydi bu. Ölünceye kadar onu koruması lazım bunun. Ama ne diyor Gazali? En zoru kalpten silmektir bunu diyor. Kalpten silemedin mi iblis 20 sene sonra, 25 sene sonra hem onu giydirir, bir tane gelinlik eksik olmasın der, hem de seni ve kızını ortak bir günaha sokar, o ortak günahla şeytan iki kişi kaçırmış olur. Şeytan bir zarar etmişti, iki kâr eder. Onun için unutmuyoruz, Allah yolunda yapılmış fedakarlıkların korunması şarttır. Efendimiz'in dualarından biri, Hepimizin dikkatini çekecek hicretle ilgili bir duası. Ne diyor? Allah'ım, ashabımın hicretini koru zayi etmesinler hicreti diyor. Ya Rab! E hicret, hicretleri zayi olmasın dediği kimseler muhacir olarak onun yanındaydılar zaten. Ama ben özledim Mekke'deki dayımın çocuklarını deyip geri dönebilir herhangi bir tanesi. Ne olur geri döndüğünde hicret gitti. Evet şeytan onlar Mekke'den hicret ederken kazanmıştı. Bunlar kazanmıştı. Şeytan kaybetmişti. Şimdi daha doğru olsun. Şimdi geri dönecek olsa bir tanesi şeytan bunu kat kat kazanacak. Hem hicretten geri gidecek hem insanlar Muhammed'in adamları geri geldi diyecekler. Efendimiz ne buyuruyor? Asabımın hicretini koru ya Rabbi diyor. Nasıl sadakayı riya bozuyor? Allah için yapılan herhangi bir zühdü yani dünyaya tenezzülsüzlüğü de o zühdden geri adım bozuyor bu sefer. Bu da ne yüzünden oluyor? Fiilen yapıyor. Cepten parayı çıkarıyor. Gurbete gidiyor, hicret ediyor, gelinliği giymiyor. Akrabayla tavır koyuyor vesaire. Ama sonra tükürdüğünü yalamak gibi bir ifade biraz kabaca ama iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Şeytan tükürdüğünü yalattırdı mı? Bu sefer daha kazançlı oluyor. Hedef o zaman ne? Cennet-u Rabbil alemin. Alemlerin Rabbinin cennetine girmek için dünya engelinden kurtulmak lazım. Dünyayı bırakıp kaçmak değil bu. Hayır, bunu Allah için yapmıyorum dediğin şeyi ebediyen koruyacaksın. Bana genç kızlarımız peçe takalım mı diyorlar. Kaç yıl düşünüyorsun diyorum. Cevap için beklemeye başlıyor. Takma kızım diyorum. Çünkü bu bir zühttür, bir takvadır, bir hicrettir Allah'ın izniyle. Ama şu nişana gitti, orada açtım. Bu geziye gitti, pikniğe gitti derken bir takıp bir açacaksan ibadet oynamak için değildir. Takma. Madem her alim farzdır demiyor, belli şartlarda ruhsat veriyorlar, peçe takma o zaman. Niye? Çünkü sevindirme iblisi. Sen peçe takınca iblis kahrından çatlayacak o gün. Tı Bir kişi kaybettik diyecek. Ama sen açtığın gün şampanya ekram edecek müritlerine. Kazandık bir kişi daha diyecek. Sevindirme iblisi. Peçeyi şart olgi haline getirmeyecek bir tiple kapat yüzünü o zaman. Çok önemli bilhassa Farz ve haram gibi asla taviz verilemez. Mesela tesettüre gireyim mi? İleride açarım, girmeyeyim diyecek halimiz yok. O farz zaten. Ama peçe, farz olmadığı halde sen bunu yapıyorsan ve bundan geri adım attığın zaman yani züht olan bir işten, belki nafile olan bir işte züht yapıyorsun, belki müstehap bir işi farz haline getiriyorsun kendine, bunu daha sonra geri adım attığın zaman hem senin ibadet ciddiyetin laçkalaşıyor, hem iblisi sevindiriyorsun, hem senin örnek olduğun çevrede ibadet yapılır, bırakılır, istediğin gibi alırsın, istediğin gibi satarsın gibi oluyor bu sefer. Çok yönlü kazanıyor iblis. Onun için ne diyor? Kalpteki o sempatiyi söküp atmak en zorudur bunların. اِذْ كَمْ مِنْ تَارِكِنْ لَهَا بِذَارِه۪ي muhibbun muhibbin muridin lehe bi batinihi. Niceleri dünyayı kökten söküp attığını gösterdiler. Yüreklerinde dünya sevgisi hep kaldı. Bu yüzden de aktif bir Müslümanlık yaşayamadılar. Evet hicret etti ama hasreti o tarafta. Hala orada. Bu çokça örnekler zikrettim ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için fev'a fi mukafahatin ve mukasaten min nefsihi bu işi yapan şahıs nefsiyle ciddi bir sertleşme ve bir mücadele içinde olacak. Kolay değil bu. Parayı cepten çıkarmak çok kolaydır. Cepten çıkan parayı yürekten çıkarmak çok zordur. Hedefimiz ne o zaman? dünya bizi esir almaması için yürekten çıkarıp atacağız bunu. O düzeye ulaşacağız. Ve şenukuru fi bu konudaki bütün ana eksen lem tesma lem tesma ila kavli subhanahu ve taala Allah Teala'nın şu dinleyeceksin. Bu öyle anlaşılacak. Tilket darul ahiretu nec'al ve la yuridun uluvan fil ard ve la fesada. Kasas suresinin 83. ayeti bu. Tilka'd-darul ahiret. Şu ahiret diyarı yani cennet. Nece'aluha. <gülüyor> Onu yaparız lillezine la yuriduna uluan fil ardı ve la fesada. Dünyada bir üstünlük yani yarış, dünya yarışı ve bir bozgunculuk istemeyen kullarımıza biz cenneti veririz. Kasas suresinin 83. ayeti. Bu ayetleri okuduğumuzda ben burada kelime kelime çözüyorum ayeti. Böyle not tutanlarımız mealden bu ayetin bütününü böyle toplu defterine yazsın. Daha böyle malzeme elimizde toplu bulunsun. Bu ayetten nasıl hüküm çıkarıyoruz? Allah bu cenneti vereceği kullarına ait kararı nereye bağlıyor bir nef'il iradeti. iradeyi iradeyi kaldırabilenlere ya la yuridune istemiyorlar yani içlerinde bir bozgunculuk arzusu olmayanlara cenneti veririz biz buyuruyor dun talabi vel fi'li lil muradi böyle eyleme gelmeden önce لَا يُرِيدُونَ diyor. لَا يَفْعَلُونَ demiyor Allah. Yani demek ki dünyada bozgunculuğu istemeyeceksin. Bırak yapmayı. Zaten bozgunculuk yaptın mı cehenneme gireceksin. Cennetlik insanlar yüreklerinde bir bozgunculuk dünya egomanyası olmaz. Bundan da anlıyoruz ki yürek temizliği zühtü yürekten yapmak Dünyaya tenezzülsüzlüğü yüreğe taşımak elle, ayakla yapmaktan daha zordur demek istiyoruz. Ve kavli taala Allah Teala'nın şu sözüne de e, dikkat ediyoruz. Şura suresinin 20. ayetini okuyoruz. Men ken yuridü hasel ahireti kim ahiret kazancı istiyorsa nezidilehu fi hasi o kazancını artırırız onun. Allah kimin kazancını arttırıyormuş ahiret isteyeninkini gene istemek diyor dikkat ediyoruz yapmak demiyor. Umen ke ne yuridu harse'd kim dünya kazancı istiyorsa nüti mina ona dünyada istediğini veririz. O malehu fil ahireti min nasib ama onun ahiretten bir nasibi olmaz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek bütün bunlar cihat etmek Yürekte Allah'ı ve cenneti istemekten kaynaklanıyorsa onu Allah sana veriyor. Hayır, bunları yapıyor ama senin yüreğinde hala dünya saltanatı varsa sana dünyayı veriyor. Payını kullandın, ahiretten payın yok senin diyor. Şura suresinin 20. ayetinden de bu anlaşılıyor. Ve kavli taala. İsra suresinin 18. ayetine de bakıyoruz. Menkane yürüdü acelete Kim acele bir şey isterse acele neresi dünya Uzun vadeli yatırım neresi ahiret Onun için dünyanın isimlerinden biri aciledir. Acile acil servis var ya o oradan geliyor Yani bu acil kelimesi aynı kökten geliyor Kim aceleyi isterse acil limen lidü Ne istiyorsak onu veririz ona Dünyayı istiyor adam çünkü. Dünyayı isteyene dünyayı veririz. وَقَوْلِهِ İsra suresinin 19. ayetine geçtik. Şu ayet. وَمَنَرَادَ ahirete Kim ahireti istiyorsa ve سَعْيَهَا وَوَمُؤْمِنٌ Ve mümin olarak ahiret içinde çalışıyorsa o da ahireti kazanır. Bu ayetlerden şu Çıkarımı yapmak istiyor Gazali. Bu işler hep senin yüreğindeki sevdaya dayanıyor. Dikkat et diyor. Yoksa dünyanın en zalim adamı bile benim derdim dünya değil canım. Ben vatan için, millet için, dünyalık için değil. Diyebilir. En gafil Müslüman bile en tembel Müslüman bile benim ahiretten başka bir derdim yok. Diyebilir. Ama eylemlere bunun yansıması lazım. Bu lafla değil. Hatta bir iki sembolik eylem eylem yaparak da değil, yüreğinde bu sevdayı, bu özenti taşıyarak olacak. Emetar al işareti, ile iradeti Dikkat et, her şey insanın iradesinin, i̇rade nereye diyoruz içindeki sevdaya, gerçek arzularına senin. Asıl derdin ne? Buna irade diyoruz. Dikkat et. Her şey iradeyi gösteriyor. Fa fa emruhu muhim o o zaman bizim ne istediğimiz çok önemlidir. Lakin abde ama Abd, kul, iza vazbe ve istiqama al emrâin ile övâlein, yani ve ya birinci üç şeyden birinci ve ikincisi bunlar için gayret ederse yani eylem olarak yapabildiklerini sen yapabilirsen. Femamulun min fadlillah subhanahu Allah'ın yüce lütfundan umarız ki en yuvfehu li daf'i hadihi el iradeti ve li ihtiyari an qalbi kalbindeki bu kötü arzuları dünyavi dünyalık arzuları Allah söküp atar diye umut ederiz fe innehu'l mutafaddilul kerim azza Çünkü Allah çok yüce bir kerem sahibi. Sen birinciyi ve ikinciyi yani neydi birincisi? Kaybettiğine ağlama. Dünyada senin elinde işte yüksek bir helikopter yok. Zenginlerin helikopteri var senin yok. Bunu dert etme. Ağlama bunun için. E, ayrılması gereken parçaları ayır. Kalbindekini içinde Allah sana yardım etsin. Burada e, zannediyorum şöyle bir soruyu soruyorsunuzdur gibi geliyor bana. Ben bu dersten sonra hangi ilacı alayım, hangi duayı okuyayım da kalbimdeki dünyalık arzular silinsin gitsin. Böyle bir dua yok. Böyle bir ilaç yok. 80 kere umre yapsan her sene gene olmaz bu. Bir. Neyin biri? Gazali bastırıp duruyor. Kalbini temizle, kalbini temizle. Çünkü... Kalbindeki istekler diğer şeyleri silip süpürür dikkat et diyor. Mesela gelinlik örneği verdik. 20 sene sonra, 30 sene sonra çocuğuna gelinlik giydirerek intikam almasın şeyden. Bu istekler. Bir, anneler, babalar, çocuk yetiştiren öğretmenler, muallimler, vakıf görevlisi, kamp başkanı vesaire. Gündemimiz Allah, cennet, cehennem, ashab kiram, cihat, şehadet olursa, anne, baba, çocuğuyla konuşurken şehadetten, amzadan, Halid İbni Velid'den, Ömer Bin Kattab'dan, Ali Bin Ebi Talip'ten, Radıyallahu anh'ım, Ebu Hanife'den, İmam Malik'ten, söz edilerek, beyin bunlarla hayatı ısınırsa, bu beynin Yönettiği kalbe koltuk girmez bir daha. İlim cihattır. Alimler Allah'ı daha iyi bilirler. Alimin mürekkebi şehidin kanından değerlidir. Alimler yürürken meleklerin kanatlarında yürürler. Hadislerini bilirse çocukluktan itibaren insan farklı olur. İki. Eğer arkadaşlarımla oturup bir çay içelim dediğimizde, sen bugün hangi hadis-i şerifi okumuştun? Sen mesela on hanım kız bir arada oturdular, çekirdek yiyorlar. Olur mu böyle bir şey? Niye olmasın? Helal, mubah, bin bu. Namaz vakti değil tabii. Ders çalışacakları vakitte değil. Bugünkü gündemimiz, herkes bir sahabi tutsun bakalım, kimin sahabesi daha üstün? Biri Ayşe tuttu, biri Ümmü Seleme tuttu, biri Ebu Hureyre tuttu. Bir boğuşma çıktı. senin abin daha üstün. Ben benim sahabime nasıl diz uzatırsınız? Allah! Çekirdekler uçuştu havada. Küstüler gittiler. Sahabi kavgası. Sen ne dersin? Bir gelinlik kavgası, ayakkabı kavgası yapıyorlar. İki, Yani arkadaş çevren. 3. Duaların. Ya Rabbi. <gülüyor> Bana işte sıcak soğuk sorunu olmayan <gülüyor> annemlere de çok yakın bir ev nasip etti. <gülüyor> Helal mi bu da? Helal. Ama biri de dua ediyor Rabbim. Bu gece yarısında teheccütten sonra senden isteğim şudur ki kalbimde senden başkasını bırakma ya Rabbim diyor dualarım. Dualarım tövbelerim Millet rakısından tövbe etmez. Haram şeyden tövbe etmez. Bu kalbimden böyle bir şey nasıl geçti diye istiğfar ediyor. Sadakalar veriyor. Neredeyse vesveseye dönüşecek. Bunun kalbi temizlenir Allah'ın izniyle. Öbür tarafa dönelim. Filmi arkadan şimdi izleyelim. Bir, daha üç yaşında okula gitmesine üç sene var. Benim oğlum inşallah iyi okuyacak, diyor, doktor olacak, mühendis olacak, ilahiyat hocası olacak. Çak çaklar başladı. Arkadaşlar bir araya geliyor. Sen nereden aldın bu kolyeyi? Sen bunu nereden aldın? Sen saati nereden aldın? Papan arabayı nasıl aldı? Hangi bankadan aldı? Sizin evin asansörü dijital mi, radikal mi? Arkadaş çevresi. Dua ederken iyi düğün, iyi iş, iyi araba, iyi komşu, iyi apartman, iyi mevsim, bu sene kurak olmasın. Hep istekler dünya üzerinden helal de da olsa. Ya Rab kalbimizi temiz et. Çok beklersin. Filtre dayanmaz ki senin kalbine. Elek gibi bir filtre koymuşsun sen. Ne döksen aşağı gidiyor. Onun için bu kalp temizliği önemli ama bunu temizlemek de bizim elimizde en büyük vebal dünya perest çocuk yetiştirmek için uğraşan anne babalardadır. Ashab-ı çok iyi insanlar ama aşırılar biraz diye gören insanlardır. Zühdü, takvayı, gazali Allah rahmet etsin, ne güzel söylemiş deyip, o dönemin işlerinden biri görüp modern çağ zühdün, tarikatın, tasavvufun en gerekli olduğu çağmış meğer ki diyemeyenlerdir. Rabbimden niyaz ederim ki bari bunu becermeyi bize nasip etsin. Tüm <gülüyor> الَّذ۪ي sonra يَبْعَسُ عَلَى التَّرْكِ وَالتَّفْر۪يكِ وَيُهَوِّنُ عَلَيْكَ ذَٰلِكَ şu birinci, ikinci, üçüncü kademelerden söz ettik ya yani kaybettiğini ağlama, bir arada olanları ayrı ayırmayı becer e, ve kalbin iradesi, bütün bunları e, iş kolay yapacak, yardım edecek işlerden biri zikru afatit dünya ve ayubihah dünyanın afetlerini, belalarını ve ayıplarını bol bol konuşmak lazım. Dünya berabı bir yer. Dünya vatan değil yahu. Dünya kalınacak yer değil. Babam öldü, anam öldü. E ben ne edeyim bu dünyada? Deyip dünyaya bakmak lazım. وَقَدْ اَكْثَرَ النَّاسُ الْقَوْلَ ف۪ي دَلِكَ Bu dünyayı ayıplarıyla konuşma, sorunlarıyla konuşma hakkında çok sözler vardır. فَمِنْ يُقَوْلُ بَعْضِيْمْ Bazıları şöyle demiştir. تَرَقْتُ الدُّنْيَا لِكِلَّتِ غَنَائِهَا ve kesreti anaıha ve sur'ati fenaıha ve hasseti Dünyayı niye terk ettiğini açıklamış bir Allah dostu da ona cevap veriyor. Dünyayı terk etmiş, kazancı azmış dünyanın. Çabuk elden gidiyormuş ya da sıkıntısı çok fazlaymış ve çabuk elden gidiyormuş ve dünyada Ortağın olanlar seviyesi düşük kimselermiş. İblis'ti, nefis'ti. Bu sebeple dünyadan uzak duruyormuş. Kale şeyhul imam rahimahullah. Şeyh, şeyhi el imam rahimahullah. Ebu Bekir el verrak isimli bir hocası var. Ebubekir Bekir el verrak onu kastediyor. Şeyh'im imam dedi ki Lakin yaci'u min haza raihatur raqbati Bu bir önceki sözden biraz bir arzu koklanıyorum ben diyor. Hangi sözden? Teraktut dunyaye li-killeti Kazancı az olduğu için dünyayı terk ettim sözünden hoşlanmıyorum demiş bunun şeyhi Gazali'nin. Dianne <gülüyor> men şeka Cümleye biraz dikkat edelim. Birisi filancanın uzaklığından söz ediyorsa, ayrıldık diyorsa demek özlüyordur onu. Yani bir önceki sözde ne demişti? Dünya şöyle kötü olduğu için onu söz ettim. şöyle Yani sen böyle dünyayı kötülerken bile özlediğin anlaşılıyor aslında demiş şeyhi bunun. Bunlar elbette dedik ki biraz önce yani neredeyse insanın kabul edesi geliyor yani farklı insanlar bunlar herhalde dünyayı kötülemeyi bile bir nevi dünya hasreti gibi algılamış Ebu Bekir el varrak şeyhi. O men taraka şeyen limakan shurakayi fihi akadehu la in bihi. Bir şeyi e, terk eden birisi, yani oradaki ortakların benim, yani nefsim vesairem kötüydü. Onun için bıraktım onu diyen birisi, demek ki o ortaklar olmasa alacak onu. Ben böyle anlarım bu sözü diyor. Yani dünyayı niye kalbinden atıyorsun? Ya çapulcular hep onlar, arkadaşlar hep çapulcu. Demek ki çapulcu olmasa arkadaşın, sen dünyaya yöneleceksin. O mu çıkıyor? Bu anlam çıkabiliyor diyor. Allah gazaliye rahmet etsin. Bu bilgileri bize ulaştırdı. Bize de yardım etsin Rabbim. Dünyayı tanıyalım. Dünyadan kurtulalım. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi rabbil alemin.